Merhaba Bir Söz Küçük'ün programına da hoş geldiniz. Ben Gülce. Ben Selen. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz Avrupa Kültür Başkenti'nin projelerinden olan kültür karıncaları. Konuğumuz ise Yeşim Yalman. Aslında iki tane konuğumuz var. Birisi de Can Şengül. Kendisi üç yaşında <gülüyor> ve en küçük konuğumuz şu güne kadar olan. Evet hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk, merhaba. <gülüyor> ee, bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii tanıtayım ama önce ben küçücük bir düzeltme yapalım. Evet. Avrupa Kültür Başkenti'nin projesi değil aslında o. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın bir projesi. Avrupa Kültür Başkenti tarafından desteklendi. Ben de Avrupa Kültür Başkenti kapsamında kendi kültür yönetmeni olarak çalışmaktayım. Konuşacağımız Kültür Karıncaları projesi de kendi kültürünün desteklediği bir sürü projeden bir tanesi. Peki bu projeden biraz bize de bahsedebilir misiniz? Tabi bahsedelim. Söylediğim gibi projenin sahibi Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı. Bu proje, bu vakıf bize 2008 yılında sundu. 2008 Avrupa Kültür Başkent Ajansı kurulduğunda bir çağrı yapıldı ve herkesi projesini bize de 2008 yılında da bize ilk başvurusu gelen ve ilk kabul ettiğimiz ve en severek yaptığımız projelerimizden biriydi. Önemli olan bir sürü unsur var aslında. Bir önemli unsur yani işin büyük kapsamı şöyle. Biraz daha fakir yoksul kesimlerinden buna sosyal dışlanmış ya da sosyal dezavantajlı grupların olduğu mahallelerden seçilmiş 7 tane okulla çalıştık çalışıldı. 7 okulunda 6. Altın, sınıflarında önce vakıf tarafından e, gönüllülere çağrı yapıldı. Üniversiteli ablalar ve abiler gönüllü olarak başvurdu ve seçildi. Sonra kültür bilinci hakkında, kültür mirası hakkında eğitildiler ve ondan sonra sınıflara götürüldüler. Aslında hiçbir büyük hiçbir öğretmen o çocuklara bir şey anlatmadı. O ablalar abiler anlattı. Bu bizim için çok önemliydi. Bu projenin e, konusu... E, Can, biraz susun. Bu çok önemliydi. E, çünkü buradaki en bir amaçta ...bu çocuklara bir rol model göstermek. Bir abla, bir abi neler yapabilir diye göstermek. <gülüyor> Oğlum niye alıyorsun? Gel bakayım yanıma. Koluna bir şey oldu galiba. Gel bakayım, lastik mi çıktı? <gülüyor> Böyle radyo programı yapmış mıydınız <gülüyor> Geçti <gülüyor> mi? Geçti mi? Gene gider misin Öncelikle'nin yanına? Tamam, burada dur o zaman. Bu bu genç abiler ve ablalar, bu çocukların rol modelleri oldular. Onlara örnek teşkil ettiler. Bir şey sormak istiyor musunuz <gülüyor> buraya kadar? Peki bu yedi okuldan kaç tane öğrenci ile çalışıldı? Şimdi şöyle yapıldı, yedi okulda toplam iki okul yılının sonunda tabii ki 2010 tane kültür karıncası yetişti. <gülüyor> Yani o yedi okuldan bir altıncı sınıflarla çalışıldı bir sene. Hatta sene yine altıncı sınıflarla çalışıldı. O zaman öbür altılar yedi olmuştu. Niye altıncı sınıflar diye niye sormuşsun? Ben size sorayım. Sizce niye altıncı sınıflar? Bilmiyorum. Sen biliyor musun Gülcek? Evet. Çünkü altıncı sınıflar bu konuda böyle eğitim, sosyolojik bir eğitim almak için en uygun yaş grubuymuş. Altıncı Hı. sınıfların yaş grubu. Altıncı sınıfta kaç yaşında oluyorduk Seler? Hesapta e, bakayım. On, on, bir, on, on, bir on, on, on, on iki. O yaş grubu çocuklar e, bu konuda yani hem yani ilkokul değil, ortookul değil. Tam o aradaki sınıfın o yüzden altıncı sınıf olması çok önemliymiş. Toplam 2010 tane kültür karıncası yetişmiş oldu. Ne yaptılar bu genç ablalar ve abiler, rol modeller, bu çocuklarla? Önce onları kendi mahallelerine çıkarttılar. Kendi mahallelerindeki kültür mirasını, kültür birikimini keşfettiler. Sence kültür mirası ne demek Selen? Geçmişten günümüze kalan e, önemli tarihi şeyler diye Mesela? E, mesela e, camilerimiz olabilir. Başka Selakülçe? Saraylar. Başka? <gülüyor> Çok eski bir ağaç olabilir, çok Müze, eski bir evet, evet. çeşme olabilir. Müze diyorsun ama Gülce bu böyle yan mahallelerde her mahallenin bir müzesi yok ki ya da her mahallenin bir tiyatro salonu yok ki. Burada arada arada Can'ın da sesini duyuyorsunuz. O da bizim kucağımızdı şimdi. Bunu bence yanlayabiliriz de. Tabii bizim şöyle de bir durumumuz var. Can, Selen'le Gülce'nin kardeşi 3 yaşında. Ben de hem kent kültür yönetmeniyim ama Selanik için cijenisiyim. <gülüyor> Dolayısıyla bugün böyle birazcık ailecenek bir program yapmış olduk. Ayrıca da sebebi açık radyoluyuz. <gülüyor> Evet, aslında mahallelerini keşfettiler. Eski bir sokak var mı, eski bir çeşme var mı? Şimdiye kadar ve çocuklarla şu yaşandı. Şimdiye kadar önden geçilen bir şeyi fark etmiş oldular. Çünkü şimdiye kadar onu görmedilerse, kimse onları göstermediyse, belki de farkında değillerdi. Sizce başka ne yapıldı çocuklarla? Ne okudunuz siz biraz? Okudunuz galiba ile ilgili. Evet, e biz hani e şeyleri gördük. Böyle... Ritim çalışmaları falan yapılmış galiba etkinlikler okullarında. E adı kültür sanat sadece hmm. kültür merası değil. Biraz kültür sanat, resim, güzel sanatlar evet. da yapılmaya çalışıldı ama hep esirlendiler. Bir müze gezdirildi onlara ya da bir gezi yaptılar beraber. Biraz İstanbul'da keşfettiler. Birazcık, birazcık soracağım bak şimdi konuşuyorum buraya. Ondan sonra da böyle bir kültür sanat çalışması yapıldı onlarla beraber. Ee, peki bir... Bir şenlik yapıldı. Bütün kültür karıncalarını toplandığı evet. bir şenlik. Şöyle projenin sonunda Haziran 13'ündeydi. Yani e, ikinci senenin okul yılının sonunda bir şenlik yapmayı planladılar. Yani vakıftakiler planladı. Ve de Kağıthane Belediyesi'nin desteğiyle Kağıthane'deki Sadabat Parkı'nda bütün o 2010 karıncayı topladık. E, bu arada bu ödül çok... E, bu proje çok önemli bir ödül aldı. Şimdi ben ödülün adını unuttum, ondan sonra bakalım. Ya da bunu merak eden herkes internetten baksın, bence hiçbir sorun yok. Bir uluslararası ödül aldı ve bu uluslararası katılımla Mehmet Ali Alaboran'ın sunuculuk yaptığı bir konserin olduğu, sihirbazların meydanda gezdiği. Bu 2010 çocuğu ilk defa böyle bir şeydi, bir araya topladık bir öğleden sonra. Topladık diyorum çünkü ben de vardım, ben de yardım ettim. Hem yaptıkları eserleri sergilediler, hem de bir öğleden sonra hep beraber yemek yediler. Little Cesar's onların pizza sponsoru oldu. <gülüyor> Kağıthane Belediyesi bir sürü imkanı sağladı. Böyle güzel bir proje yapınca destekleyen de bir sürü güzel insan oluyor. Bu da ayrıca çok önemli bir şey. Yani bu projeler çok kolay değil. 2010'un rolü de zaten bu projenin finansmanını sağlamaktı. Ve de her aşamada da nasıl gittiğini biz devamlı kontrol ettik. Onlar bize her aylık raporlar yolladı. Proje doğru gidiyor mu, iyi gidiyor mu, söylediklerini yapıyorlar mıydı takip ettik ve 2010'un en güzel, en önemli Avrupa'da da e, dan da çok sorulan ve çok keyifle izlenen en önemli projelerinden bir oldu. Peki bu projeye çocukların ilk baştaki tepkisi ne oldu? Çocuklar çok şaşkınmış önce çünkü düşünsenize. Öğretmenim ya da hocam diye konuşulan bir topluma birisi geliyor, bir abla ve abi aslında. Çok daha serbest ve rahat olabildikleri bir ortam ve öyle de okullar değil bunlar, devlet okulları klasik. Dolayısıyla çocuklar önceleri çok tedirginlermiş. Bir de bambaşka kültürleri olan, daha çok televizyon seyreden, sokağa çıkmayan, bu bilinçle bakmayan çocuklarla bu paylaşıldığı için, o şaşkınlık sonra merağı, tabii ki... Kaç kişilik sınıflar şimdi çok ezbere ama o kalabalığın içinden de hep 3-5 bireleri de çok eğlenip, çok anlayıp, çok da öğrendi bu projeden diye düşünüyoruz. Herkese ulaşıldı ama içlerinden birkaçı da mutlaka çok güzel tecrübeler edindi. Zaten vakfın ve bu projenin bir amacı da şuydu. O gün onlara onu söylediler o şenlikle. Dediler ki siz de büyünce. Böyle rol model abileri ve ablaları olun. Unutmayın ki siz de bir gün küçüktünüz ve size bu ablalar ve abiler böyle bir destek verdi. Size böyle bir ufuk açtılar. Siz de öyle bir abla ve abi olun dendi onlara. Ve bunu mesela çok anlayan çocuklar vardı orada. Tabi sadece eğlenmeye, hoplamaya ve zıplamaya da gelen çocuklar vardı. Ama bunu çok iyi anlayan çocuklar da vardı. Bence bu çok önemliydi. Aynısı sizin için de geçerli. Siz de bence... Bugün böyle bir şey yapıyorsunuz, bunları öğreniyorsunuz. Herhalde büyüdüğünüzde kendinizi iş hayatınıza ve başka şeylere kaptırıp diğer çocukları, diğer insanları unutmamanız lazım sanki. Peki bu hani vak vakıf diyorsunuz, o daha önceden var mıydı? Evet, vardı tabii. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tam ne zaman kurdu bilmiyorum ama 2010, yani 2007'den önce kuruluydu zaten. Ve amacı da kültür mirasına sahip çıkmak. Ve de bütün insanların kültür bilincini geliştirmek sadece çocukların değil. Bu çocuklarla yapılan proje, projelerden bir tanesi. Peki, siz de gelmiştiniz Şenlik'e, hatırlıyorsunuz, evet. bilmiyorum. Hı -hı. Siz neler hatırlıyorsunuz şenlikte ee, Çok uzun kalmamıştık e ama. Evet. Çok bir şey gölememiştik ama yine de e, sihirbazlar vardı. Evet. E, sonra... Bir su çocuk vardı, evet. hatırlıyor musunuz? E, evet. Çok çok şapkalarını atmışlardı. Havaya değil evet. mi? Evet. Sizin de can da vardı hatta gene. Evet. Siz, biz de gidip görmüştük çocukları. Çocukları şey şey hatırlıyor musunuz? Böyle otobüs otobüs gelmişlerdi. Evet. Bazen evet. üstünde t-shirt vardı. <gülüyor> Bazen üstünde yoktu. Bizi bölümü çok çekingendi. Bir bölümü e, daha neşeli ve heyecanlıydı. Seyirlere atılıyor musunuz? Bir de onların aileleri gelmişti. Bir Kanada'da da bir sürü aileler seyrediyordu onları. Hatırlamanız kenarda oturuyorlardı. Onlar da çok güzeldi. Ben onları da hatırladım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bir müzik arası verelim ve ardından konuşmamıza devam edeceğiz. <gülüyor> Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down, some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fight, came back like a slow voice oh no. Is a Şimdi müziğimizi dinledik. Ee, sorularımıza devam edelim. Peki okulları seçerken ne, ne hangi kriterlere dikkat en ettiniz? En önemli kriter bence... ...mahalleleri seçerken ve okulları seçerken... E, ...normalde bu kültür sanat etkinliklerine erişimi zor olan yani maddi imkanları kısıtlı olan ya da İstanbul'un biraz dışında olan okullar seçildi. Tabii bir de bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla da beraber yaptım, yapıldığı için bu proje Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu konularda önerileri oluyor. Bu olur, bu okul olur bu ol okul olmaz diye. E, tam da süreci bilmiyorum doğrusunu istiyorsan. E, hani sonuç olarak o projenin o döneminde ben hem e, 2010'da daha çalışmıyordum. Sonunda biliyorum ama bütün okullara baktığında ...şey olarak e, şim, sosyal dışlanmış mahallelerden olduklarını biliyorum. E, peki bu proje bir daha e, gerçekleşebilme ihtimali var mı? Aa, bu çok güzel bir soru. Bilmiyorum ki yani 2010 gibi bir organizasyon, bir kuruluş gibi olursa olur mu? Vakıf bu, bu projeyi başka bir finans... Çünkü günün sonunda ciddi paralar harcanıyor bunun için. Çünkü çocuklar gezdiriliyor, yemek sağlanıyor onlara e, bir yerlere giriyorlar, müzelere gidiyorlar tişörtler yaptırıyorlar. Ha, ciddi bir bütçesi. Bilmiyorum vakıf buna bir daha bir yerden bir finansman bulabilir mi? Bulursa yapmak isteyeceklerini eminim. Ama e, bu vakıf haricinde de bunun gibi küçük küçük bir sürü okulların aslında Milli Eğitim Bakanlığının da e, bu tarz çalışmaları bulunmakta. Ama onlar genelde daha çok kendi öğretmenleriyle bunu yapıyorlar. Bu can uydu. Ee, bu seferki işte özellik bunu öğretmenlerle değil, bu resmi formalı ya da resmi şapkalı insanlarla değil, kend, yani kendi gibi bilecekleri ablalar ve abilerle yapmaktı. Bence sizce, ben size sorabil sorabilir miyim? Tabii. Sizce o ablalar, abiler bir şey öğrenmiş mi bu projeden ya da neler hissetmişlerdi? Bence yeterince şey hissetmişlerdir. Mesela onların duygu olarak bir çocuğa kültür kültürle, kültürümüzü anlatması çok güzel bir duygu olmalı. Bence de güzel öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü hani ne bileyim orada başka çocuklara hani ablalık abilik etmeleri ne bileyim hiç akıllarına gelmez diye düşünüyorum herhalde. Kesin bence de bir deneyimdir. Bir de şey bilmiyoruz ki belki onlar da böyle yan mahallelerin bir okullarından Hı -hı. geldiler. Belki onların zamanında onlara böyle şeyler anlatan ablalar, abiler yoktu. Ve e, onların artık böyle bir abla abi olmuş olmaları çok önemli olmuş olabilir diye düşünüyorum ben de. Peki bu projenin sonuçlarına neler oldu? Kim açısından sonuçları Selen? Çocuklar açısından önemli olan aslında. Bence çocuklar İnanılmaz bir tecrübe yaşadı. Aslında bunun cevabını da ortak vermeye çalışabiliriz. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne hissederdiniz? O çocukların çoğu da ona yakın bir şeyler hissetmiştir herhalde. Sence günce Benim başıma böyle bir şey gelse... Zaten ben e, geldiğimde şenliğe neden bizim okula gelmedi diye bir düşünce de kapıldı. Sormuştun da hatta evet. bana niye biz seçilmedik diye. <gülüyor> evet. Aslında o, o da üzücü bir durumdu ama yine de şenliğe gitmek... Yani... Benim şenliğe gelmem çok güzel bir duyguydu. Ayrıca hani kültür karıncası olmak ayrı bir duygu. Karınca. <gülüyor> evet, kültür evet. karıncası çok güzel bir laf. Bence evet. çocukların çoğu da heyecanlanmıştır bu duruma. Bir, normalde yapmadıkları bir sürü bir şey yaptılar. Normal hayatlarının, okul hayatlarının dışında bir sürü tecrübe edindiler herhalde. Sıfır kültür sanat da değil. Bütün bir, bir, bir otobüse binmek gitmek birileri seni bir yere götürüyor. Normalde gidip gidemeyecekleri belli değil. Bence bir sürüsün hayatında büyük bir serüven ve tecrübe olmuştu. Biz de daha fazla bir şey beklemedik 2010 olarak. Bizim amacımız da hani 2010 keşke 200 bin, 100 bin milyon baloncuk olsaydı, bir sürü daha çocukla, e, onlara da böyle dokunabilmek, onlara da ilave bir fırsat sağlayabilmek, onları da ilave daha bir tecrübe yaşatabilmek diye amacımız ee, bu, bu proje 2010 tanesine dokunmamızı sağladı. Keşke inşallah ileride bir sürü başka işlerde bir sürü 2010 tane daha e, çocuğumuza dokunuz diye um, um, umut ediyorum ben de. Ee, Avrupa'da galiba böyle örnekler var. Yani bu projenin çok çeşitli katmanları var. Bunu da maddi geliri de yüksek bir Profille yapsaydın bambaşka bir şey yapabilirdin. Ama buradaki amaç bunu başka şehirlerde de böyle yaptıklarını biliyorum. Avrupalar, Avrupa'daki, Avrupa Kültür Başkentleri'nde de. Çünkü oradaki amaç hep çocuklara kadar bu kültür başkenti, kültür ve sanatı, kültür mirasını anlatmak olduğu için bunun bir sürü türev projeleri oldu eminim. Peki o zaman programımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz Yaşım Abla. <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.